Efendim Derişan Efendim Türk Radyo'da Perişan Efendi Ömer Döner Pekinli Avcıları Ömer Döner Pekinli Avcıları Ömer pek inle, muafye Ömer pek inle, muafye Merhabalar sevgili dinleyenler, Ömer Pekin'le Hurafi Avcıları'nda yine bir gerçeği gün yüzüne çıkarmak için sizlerle beraberiz. Bu hafta çok sık kullanan bir atasözümüzü araştırmaya karar verdik. Bu atasözünün gerçeklik payının olması halinde hayatımızda neler değişecek hep birlikte göreceğiz. Yani ben göreceğim siz de dinleyeceksiniz. Dinleyenler Ömer Pekin'le Hurafi Avcıları yine bir ilke imza atıp canlı yayında ağaç yaşken eğilir atasözünün ispatını yapacak. Bunun içinde konunun uzmanları her zamanki gibi programımızda hazır bulunuyor. Daha doğrusu konuğumuz sadece bir kişi. Malum birçok uzman çağırmak programa pahalıya mal oluyor. Neyse. Ömer Önce her zaman olduğu gibi söz yine haltta. Hanefi, hanefi, hanefi, Yine ne var ya? Yani? Hanefi, pardon. Ağaç yaşken eğilir derler. Doğru mudur? Vallahi ağaç bilmem ama insan yaşlıyken. Mesela, e, kim girmiş var bende de be çünkü. <gülüyor> Beyefendi, ağaç yaşken eğilir mi? Valla yaş gelsen baş gelsen, ben onu biliyorum. Ben onu sormadım, ağaç yaşken eğilir, onu sordum. E, yaşın yanında kuru dayanar. Beyefendi, onları bir başka programda sorgularız da, konumuz ağaç yaşken eğilir. Tabi tabi, akıl yaşta değil baştadır. Hayda! <gülüyor> Görüldüğü gibi dinleyenler, halk bu konuda yine kararsız. Demek oluyor ki atalarımızdan kalma söz olması halkın inanması için yetmemekte. Biz de ağaç yaşken eğilir atasözünü yerinde uygulamak için Belgrad ormanlarına gittik ve şu anda İstanbul'da Belgrad ormanlarındayız. Bu arada İstanbul'un ortasındaki ormanlara niye Belgrad ormanı denmiş o da ayrı bir merak konusu. <gülüyor> ve dinleyenler hemen bir ağaca yaklaşıyoruz. Kendisi bir çam ağacı oldukça da büyük ve hemen ağacı eğiyoruz. Evet eğiyoruz. Maalesef ağaç eğilmiyor dinleyenler <gülüyor> ve çevreden yardım istiyoruz. Kardeş şuna bir el atın da eğelim şu acime. Hadi sevaptır. Koşun la, koşun. Sizi çok hayran oluyoruz Ömer Bey ya O arabaya yan oturunca daha az yakıyor dediğiniz günden beri var ya Arabaya yan oturuyorum Hakikaten de az yakıyormuş gerçekten de Ya Ömer Bey bir resim çekilebilir miyiz ee, acaba? Tamam çekilelim ama sonra olur mu? Ee, olur tamam fark etmez ee, Evet dinleyenler çevrede piknik yapanlardan yardım istedik Arkadaşlar şimdi ağacı eğmek için hep beraber yükleniyoruz tamam. Tamam tamam Hadi bakalım. 1-2-3 evet, ee, Maalesef eğilmiyor dinleyenler. <gülüyor> evet gördüğünüz gibi ağacı eğmedik. Valla olmadı eğmedi. Ee, eğmediğimiz bu ağacı şimdi ıslatıyoruz bakalım. Eğmediğin ağacın elini bir şey yapraklarını öpeceksin. Ee, Nasıl eğ... espri Ömer peki? Ha, Allah razı olsun ihtiyacımız vardı. <gülüyor> Ee, dinleyenler, eğemediğimiz bu ağacı şimdi ıslatıyoruz. Bakalım, yaş olacak ağaç yaşken eğilecek mi? <gülüyor> Hemen yanımızda getirdiğimiz bir kovasıyla ağacı ıslatıyoruz. Ee, evet, suyu ağaca atıyorum. Haşırt! Evet dinleyenler, ağaç yaş oldu ve şimdi ağacı eğiyoruz. Arkadaşlar, şuna bir el atın sevabına ya. Eğeneyim şu ağacı, haydi. Evet eğiyoruz ağaç şimdi hep beraber. Hıh mık. 1 2 3. Ola voilà eğiliyor. Eğiliyor. valla eğildi. Evet dinleyenler yaş ağaç eğildi. Yaş değil Ömer Pekin, Yaş ağaç eğildi. Yaş ağaç eğildi. Evet. E, dinleyenler şahitlerimiz de var. Hatta eğilmekle kalmadı, üstümüze doğru düşmeye başladı. Evet, ee... kaçalım mı Ömer peki? Ee, ka arkadaşlar kaç, Ağaç üstünde... Vana geliyor, vana geliyor Al... Ömer peki kaç! <gülüyor> ah, e evet dinleyenler, ağaç yaşken eğdik ağacı ve kırıldı. Şu anda ekip olarak e altında kaldık. Evet, ah. benim bacak kaldı altında. Ah. Allah razı için... <gülüyor> Biri gelsin kurtarsın dinleyenler Ömer peki ee, tersiz de haber ver. Bu arada demek ki ağaç yaşken eğilir doğru bir atasözü bir orafida aydın aa, Allah ya arkadaşlar Ya doktor çağır zanneder ben bacağım aa, ağrıyor resmen. E, daha aydınlattık Ya hurafilere, böyle kurpay aydınlatmaz ol Ömer peki. Orafide küs edeceğine e, bir ışıkla e, sen yak. <gülüyor> <gülüyor> Ömer Ömer. Pekin, Ömer Pekin. İşam FM Perşane FM. DK Radyo Network Radyo Network FM. İşte kadar perişan perişan ben ben. Ya, <gülüyor> <Radyoda ya. gülüyor> dinleyin, dinleyin FM'i tanımak, bilmek, öğrenmek ve dinlemek için tıklayın www.persanfm.com www.persanfm.com